BÖLÜM 345. Sadece cuma gününü oruca ve cuma gecesini namaza ayırmanın mekruh oluşu. Hadis 1762. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geceler içinde